Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ellezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ le nehtedî levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkiv ve itsamî illâ billâh fe subhânellezî kâle fî kitâbihil kerîm. Ve <gülüyor> mâ teşâûne illâ en yeşâ'allâh. El evelu'llâh, zâhiru'llâh, bâti'u'llâh. Fe men kâne fî kalbihillâh fe muînuhu fid dâraynillâh. Rabbî min ve euzubike rabben yahturun bismillahirrahmanirrahim elif lam ra tilke ayatul kitabil hakim ila ahirlaya sadakallahu lazim. Rabbimize nihayetsiz hamdü sanalar olsun. 10 sure geride kaldı 10. sure Yunus suresine geldik 11. cüz 207. sayfa Kur'an-ı Kerim'de 207. sayfadayız 10. sure ve cüz olarak 11. cüzdeyiz elhamdülillah. Sırayla devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Tevbe suresini bitirdik. şimdi Yunus suresi. Bismillah. Elif, <tül> Lam, Ra, Tilki, Ayatül, Kitabil, Hakim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Men kara suretü Yunus. Kâne <yevmel> kıyamet kıyâme minel mukarrabin. Yunus suresini okuyan kıyamet günü Allah'a yakın kullar listesinde yakın kullardan olur. Ayeti-kerimemiz bu surenin başlangıcı Elif Lam Ra Tilki ayatul kitap. Elif Lam Ra buna huruf-u mukatta denir. Mukatta yani kesik harfler. Elif Lam Ra manasını Allah bilir. Kur'an-ı Kerim 3 bölüm. Bu huruf-u mukatta dediğimiz 29 yerde geçer. Manasını Allah bilir. Bilemiyoruz. İkinci bölüm Ayati müteşabih. Müteşabih ayetler manası anlaşılıyor yedullahi fevka eydihim Allah'ın eli kulların fevkindedir. Yani kulların üstünde böyle bir el yok. Ha mana anlaşılsa da bu müteşabih. Yani Allahu alem. Allah bilir. Fatih'in eli Afrika'ya uzandı. Yani Fatih'in eli Afrika'nın üstünde değil. Ha, anlaşılan burada bir şey anlatılıyor. Mahiyetini Rabbimiz Celle Celalü kendisi en iyisi bilir. Yani oradaki mana efendim e, ilk kelime manası gibi değil müteşabi. Üçüncüsü de e, ayatun muhkemat muhkem ayetler. Yani ve akimu salat ve atu'uz zeka. E, ve la takrabuz zina. faize zinaya haramdan uzak durun. Namazı kılın. Namazı kılın derken net ne demek istiyor? Yani, ne demek istiyor? Allahu Ekber namaz kılacaksın. Oruç tutacaksın vesaire tutacağız yani. Bu elif, la, ra, bu navruf, katta denir. Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizesi bir kitap düşünün, içerisindeki bilgi, bir bölümü anlatır. Fakat Kur'an-ı Kerim dünyayı anlatır, kabir alemini anlatır, mahşeri anlatır, ondan sonra sonsuz ahireti, cenneti anlatır. Allah'ın kitabı işte. Bu elif, la, ra, Allah ve alem nedir? Nerede anlaşılır? Kabirde mi, mahşerde mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece... Yani dünyanın bir bölümü için değil bütün kainat ölüm ölüm ötesi mahşer mahşer ötesi yani bu vesileyle buradaki manalar farklı her manayı bir anda anlayacağız diye bir şey yok 100 sene evvel anlaşılan vardır 100 sene sonra anlaşılan vardır 500 sene sonra eğer hayat devam ederse anlaşılacak hayatlar var. Ve laikler Atları diyor, binekleri, katırları, efendim eşekleri, binek olarak yarattım. Onlarla yük taşıyın ve yine Allah malat alamun, bilmediğiniz binekler. Mesela bin sene evvel bilmediğiniz binekler Allah, Allah ne olabilir acaba? E şimdi bilmediğiniz bineklere baktığımız zaman birçok efendim nakil ve hastaları havada yerde. Daha farklı şeyler de olabilir mi? Yani bir anda bir yerden bir yere gidilebilen şu anda bilmiyoruz. Ve <gülüyor> yahlukum bilmediklerinizi yaratır. Tilke ayatul kitab Allah'ımız biliyor ki işte bu Allah'ın ayetleri el <gülüyor> hakim hakim olan. <gülüyor> yani Allah'ın hükümleri ne demişse o yerindedir, o doğrudur. İlk bakışta bir şey anlaşılamayabiliyor icabında. Allah'ın ahkamı Ceza hukuku mesela ancak bakıyorsunuz 10 sene sonra 20 ha bu doğruymuş ha, ilk bakışta bu biraz farklı gibi görülüyor ya böyle olur mu iman ehli itiraz etmez itiraz zaten ki kişiyi dinden çıkartır ancak hakim Allah her yaptığı doğrudur En Allahu era minel arşi ilet se sera Allah büyür ki ben Allah'ım. Ben arştan ferşe her şeyi görürüm. Fe li yara ahadüm ara. Benim gördüğümü acaba kimse görebilir mi? Bir insan toprağın üstünü, Mevla altını. Bir insan denizin üstünü görüyor. mevle her şeyi, içini görüyor, dibini görüyor, altını görüyor. Bir insan ufka bakıyor, birinci kat semayı görüyor. Mevla yedi kat sema, kürsü, arş. Neler var daha? Bu, Bunlar basit bir kainat. Allah'ın yarattığı küçük bir çocuğun elindeki bir mile gibi, misket gibi. Allah'ın yarattığı başka alemlerde olabilir mi? Allah'u alem. Vardır. Şimdi diğer ayeti kerime, ikinci ayet. E kâne linnâsi aceben, insanların acayibine mi gidiyor? Yani şaşılacak bir şey midir? E nevhayna bizim vahyetmemiz ilâ raculim minihum, o insanlardan bir insana, o insanlardan bir insan olan Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a Allah'ın vahyetmesi, en andirin nas insanları ikaz etsin bak cehennem var yanlış yaparsanız Allah'ı darıltırsanız peygamberleri mevla muhatap almış peygamberler diyorlar ki dediğimizi yapmazsanız o zaman akıbetinizi ahiretinizi kaybedersiniz o beşirillezina amene iman edenlere de müjde olsun müjdeler söylesin diye Allah'ın emrini tutun peygamberin yolunda gidin ahirette kurtarırsınız nedir o enlehum onlar için vardır kademe sadıkın yani sıdık Sıdk ve doğruluk üzerine bir mevki. ''İndi Rabbim Allah katında.'' ''Ve kafirun kâfirûn.'' Kafirlerle ''İnne hâzâ lesâhülün Bu peygamber bir sihirbaz. Peygamberler mucize gösteriyorlar. Salih aleyhisselam bir kaya, kayadan deve çıkıyor. Deve yavru yapıyor. Oo, ne büyük sihir ya. Kayadan deve çıkar mı? Musa aleyhisselam elindeki... Bir altmış bir yetmiş yani bir metre yetmiş santim boyunca elinde kuru bir değneği yere atıyor. Koca bir yılan oluyor. Sihir diyorlar. Ya bir değnek yılan olur mu? Olmaz. E o zaman bu Allah'ın bir mucizesidir. Le sahirun mubin. Allah yaratandır. Bir fabrika. İşte bahsettiğim fabrika dünya. Fabrikanın bir patronu var. O, pa o patron... Efendim o sahibi oraya bir müdür atıyor, yapması gerekenleri söylüyor, icabı da fabrikaya da uğramıyor, onun onlarca fabrikası vardır, 50 tane fabrikası vardı. Ona diyor ki müdür beye sen şu makineleri imal edeceksin diyor. Yüzyıllık, 50 sene evvel başka müdürdü, 30 sene evvel başka bir müdürdü, 20 sene evvel başka bir müdürdü. Orada 15-20 tane müdür değiştirmişim Ama oranın sahibi değişmiyor. Kainatın, bu misaldir. Arslan gibi adam dediğimiz zaman, adam arslana illa benzeyecek diye bir şey yok. Bir vasfı benzedi. Misaller de o manadadır. Şimdi... Kainatın sahibi Allah, her dönem peygamberler göndermiş. Onlara şunu yapacaksınız, bunu yap. İradesini bildirmiştir. Mevla Celle Celaluhu şunu, efendim, e hükmünü bildirmiş. Ama insanlar da o peygamberlere itiraz etmişler. Karşı çıkmışlar, sihirbaz demişler. E kendileri kaybetmiştir. E peygamberler vazifelerini yapmıştır. Peygambere uyanlar kurtulmuştur, uymayanlar kaybetmişlerdir. Bu ayet-i kerimelerde meseleler anlatılıyor. Biz devam ediyoruz. Bir diğer ayet-i kerimeye geçeceğiz. Ee, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, "Ene faratukum alal hauz." Bu dikkat çeken bir hadis şeriftir. Sahih Buhari'de "Ene faratukum" buyuruyor. Öncünüzüm alal alal hauz. Hauz inna ataena kelkevser. Biz sana Kevser'i verdik. Bu Kevser dediğimiz mahşerde insanlar kabirden kalktığı zaman dünyanın tarif edilemeyecek açlık ve susuzluğu oluyor. İnsanın vücudunda hiçbir şey olmadığı için vücut yani mide kemirecek bir şey bulamıyor. İnanılmaz bir susuzluk. İşte orada Mevla Celle Celaluhu Kevser'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içirecek. Mevla Celle Celaluhu Habibinin büyüklüğünü orada gösterecek ya. Siz Habibime hürmet ettiniz. Bak ne güzel güzelliklere karşılaştım. Hürmet etmeyen, saygı göstermeyenler ise mahşerin susuzluğunda çıldırıyor. Su yok. Eneferatuküm öncünüzüm alel havz, havz kevserinde sizi bekleyeceğim. Orada size e, ikramlarda bulunacağım. O sudan içen daha ebedi e, daha susamayacak. Allah'ım içenlerden eylesin. Burada Kaadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li hamsetü esma. Efendimiz Hazretü'l-selam kendini 4 5 tane isimle tanıtıyor. Ene Muhammedun ve Ahmedu ve ene'l-Mahi, ellezî yemhu'llahu bi'l-küfr. Benim adım Mahidir. Mahi küfrü kökünü Ortadan kaldırır, kazır, küfrü ortadan kaldırır. Allah beni bunun için gönderdi. وَاَنَ الْحَاشِرِ اَلَّذ۪ي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى كَدَم۪ي anel الْعَاقِبِ ee, Ve ben haşırım, bütün insanlar benim çevremde haşrolunacaklar ve ben akibim. Yani en son gelen bir peygamberim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam نَحْنُ الْاَخِرُونَ السَّابِقُونِ يَمَا Mühim bir hadisi şeriftir bu. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Nahnul biz en son geldik. Es-sabikune yemel kıyamet. Kıyamet günü en önde olacağız. Bu akayet kitaplarında şöyle anlatılıyor. Biz normal itibariyle Adem, İdris, Nuh, Salih, İbrahim, Musa, İsa Aleyhisselam, Rıdvan, Müzme, Haziratı, bütün peygamberler ve ümmetleri bizden evvel. Yani bir yerde bir sıra var. O sırada 1 2 3 4 derken sen 70. sıradasın. Şimdi orada sırayla gider oradaki işlemler. Fakat en son geliyor, en başta işlem yapılıyor. Bu ahirette olacak. Bunun inceliği şu. Biz en son geldik. Bizden evvelki ümmetler vefat edince onlar ruhları çıkıyor, kabre tevdi ediliyor. Ancak ümmeti Muhammed, bu son gelen biz yani bizim halimiz Vefat anında sorgu sual başlıyor, rivayetler, 400'e yakın sorular vesaire. Ön hazırlıklar tamamlanıyor. Kabirden kalktığımız zaman işlem bitmiş gibi oluyor. Orada bizim evraklarımız hazır olduğu için hemen bizim hesabımız başlıyor. Yani evrak kelimesi basit bir ifadedir. Yani izah edebilmek için bu kelimeyi kullandım. Allah-u yani... Sual yapıldığı için ön sual gerçekleştiği için e, bizden evvelki ümmetler ise kalktıkları zaman sual başlıyor. Allahu Alem böyle bir izahat yapılır. Bu Buhari hadisidir. Yani biz en son geldik ilk hesaba e, bizim, hes bizim hesabımız başlayacak. Yunus suresi 3. ayetten devam ediyoruz. İnne rabbekumullahu lezî o sizin Rabbiniz Allah Celle Celaluhu. Halagas semavati vel artı. Rabbimiz diyor ki ben gökleri yarattım. İşte fabrika misali onun için verdim. Yani bu fabrikanın sahibi benim. Bu yerleri, gökleri, kainatları ben yarattım. E şimdilik yaratmadan evvel Allah var. E yarattığında Allah var. Biraz sonra yok edecek Mevla Celle Celaluhu. Bu şöyle bir misal verebiliriz. Şu kainat olsa Mevla Celle Celaluhu var, kainat yok. Mevla tere kainatı var etti. Halaka semavati yed kat sema yarattım vel ardi dünyada burada altta bir yer. Fi sitteti eyyamını Altı günde yarattım diyor Mevla Celle Celaluhu. Ke Kâ, kan Allah ve lem şey'in. Allah var, hiçbir şey yok. Mevlacelle Mevla Celle Celaluhu yarattı. Kainatı yarattı. Kainat bu. Yaumenat missema katay siccilil kutub. Yerleri gökleri dönüp kaldıracağım diyor ayet-i kerime. Mevla yerleri gökleri kaldırdı. E o zaman yine Allah Celle Celaluhu mekan, yani mekanın ihtiyacı yok. Yerleri gökler kaldırılınca eğer Allah yukarıda desek, Hristiyanların dediği gibi, Selefi vahhabilerin bazıları da mesela Allah'a mekan veriyorlar. Tamam, Allah'a mekan veriyorsan Allah yerleri gökleri yıkıl yıkıp kaldırıp atacağım diyor. Kaldırıp attığında ne olacak? Mekanı yok. Mekan vermek adamı kafir eder. Onun için... Allah yaratmış, yarattığına muhtaç değil. Kul Allahu, o Allah ahad bir. Allahu samed, o hiçbir şey muhtaç değil. Yani yemez, içmez, yorulmaz, oturmaz, uyumaz. Çocuk vesaire ihtiyacı yok. O insana mahsustur. Allah celledeler, yaratandır. Yarattığının özellikleri kendisinde olmaz. E, uyumak, yorulmak, e, nefsani duygulardır, e, arzular, iştahlar vesaire, acıkmalar, susamalar, e, evlenip çocuk sahibi o, o sana mahsus. Allah Celle Celaluhu aciz değil senin gibi. İnsanın yaptığı en büyük hata yaratan Allah'ı kendisi gibi düşünmesi. E, o zaman biraz farklı e, bakıdan, açıdan bakalım. Kuşlar kendisi gibi düşünse, balık kendi gibi düşünse Allah'ın yarattığı varlık bunlar. Diğer canlı kendi gibi düşünse saçmalık esni düşündü de saçmalık oluyor. Allah'ı yaratık gibi düşünmek bunlar yanlış olur, tehlikeli olur, iman dairesinden götürür. Allah Celle Celal Mahtara bir baluk Aklına Allah'ı nasıl düşünürsen fal lahü güverüzler. Allah o değil. Allah'ı hatırlan düşünemezsin. Allah Celle Celal şekil, boyut, endam, yön vesaire yaratılmış özellikler. Allahu samed o hiçbir şey muhtaç değil. Lem yelid ve lem yelid doğmadı doğrulmadı ve lem yekün olmadı Lahu ona küffüven denk ahad hiçbir şey hiçbir şey denk getiremezsin hiçbir tarifi Allah'a yapamazsın sadece zat-ı fakü iman edilir. Yani tefekküru fi ala Allah'ın yarattığı düşünülebilir. Zatı düşünülmez. Zatını düşünmek kişiyi kafir eder. Neyini düşüneceksin? Yani bir nur desek nur bir ışık gibi düşünsen yine kafir eder. Çünkü ışık bir membaya bir şeye ihtiyaç var. Işık gibi de değildir. Allah Celle Celaluhu eee ellezine yu'minu görmediklerine inanırlar. İnne rabbakumullah ve Allah ellezî halaka's semâvât gökleri vel ardı yeri yarattı fî sitteti eyyâm 6 günde halbuki innemâ emruhu Allah'ın emri izâ erâde şeyin bir şeyi murâdetti mi en yekûle lehu kun ol fe hemen olur Altı gün tehniye bütün tefsirlerde geçer yani Allah celle celâluhu ben bir anda küt yaratabilirim yani oraya zaman dilimi bile sığmaz yani kun kelimesinde bütün tefsirlerde k ile nun daha Kün demeden o, oradaki zaman dilimini dahi kaldırsan daha kün, daha nun demeden Allah yaratır. Allah'ın yaratması için bir madde müddete ihtiyaç yok. E peki bu kadar güç, kudret sahibi olan Allah, altı günde niye yarat? Kullarım, bakın size sükunet, bir şey yapacağınız zaman ecdadın ifadesiyle bin ölç, bir defa biç. Ha Mevla'nın buna ihtiyacı var mı? Yok. Sümmesteva sonra istiva etti. Yani istikrar ve temekkünde münezzeh. Yani yerleşme ve mekan tutma. Mefhumlarından son derece uzak. Allah Celle Celaluhu orada oturduğu böyle bir şey yok. Kendi zatına yakışır şekilde Allah istivada bulunmuştur. Mahiyetini kendisi bilir. Allah Celle Celaluhu yani yerleri yarattım. Yedikat semayı yarattım. Kürsüyü yarattım. Arşı yarattım. Yani yedi kat semanın fevkinde Allah'ın Celle Celaluhu'nun yine buraya Gelelim şu yedi kat sema Olsa bunu kuşatan kürsü vardır Arş Alemi böyle bir maddi alem Gibi değil mana Alemi yani alemi emir ve alemi Halk denir buna alemi emir Allah Celle Celaluhu sonsuz kudret sahibi Alemi halk mahlukat Mahlukat alemiyle alemi emir Arasında bir berzaktır o Mahiyetini Allah bilir. Mevla Celle Celaluhu'nun efendim e, ilahi tecellisi arş. Arştan mesela cennet arşın doğruyla aydınlanır. Allah Celle Celaluhu haşa cennette değil. Bir insan Allah cennete dese kafir olur. Mekan vermiş oluyor. Bu ince meseleler var. Ondan dolayı Allah buna muhtaç değil. Bunun e, Rabbimiz buna ilahi tecellisi arştan oluyor. Arştan levh-i mahfuza levh-i mahfuzdan İsrafil Aleyhisselam mesela Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini Cebrail Aleyhisselam Rabbimizden birebir almıyor. Rabbimiz Celle Celaluhu levh-i mahfuzu yansıtıyor. Levh-i mahfuzda İsrafil Aleyhisselam. İsrafil Aleyhisselam onu Cebrail Aleyhisselam'a söylüyor. Yani inzal ve tenzil dediğimiz. Yani levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmesi meselesi. Yani burada e, maddi aleme dönüşüyor. Maddi alemden dünya semasına oradan işte Kadir Gecesi e, Kur'an-ı Kerim. Ayet ayet Resulullah e gelmeye başlıyor. Yani Cebrail Aleyhisselam haşa Rabbimiz yanına gidip ey Allah'ım hangi ayet götüreceğim peygambere öyle bir şey yok. Cebrail Aleyhisselam Rabbimizi ömründe hiç görmemiştir. Rabbimiz Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam Rabbimizle Cebrail Aleyhisselam'ın kendisi görüşmemiştir. Rabbimizle görüşen tek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mahiyetini bilemiyoruz. Orada çok özet bir şey söyleyebiliriz. Şu mevcut alemi yok edince... İşte yokluk alemi izah demiş şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu ile görüşmesi mahiyetini Allah'u alem deriz. İnne halakas semavati gökleri vel ardi yeri fî sitte teyyev sümme estevalel arş. Yüdebbirul emr. Mevla Celle Celaluhu yüdebbirul emr kelimesi. Ve bütün işleri Mevla bu şekilde yönetir. Yönetir. Yani Rabbimizin bunun gibi başka alemleri var mıdır? İsra Suresi'nin 99. ayetinde "Kadirun Allah yenkhluque misluhum benzerlerini yaratmaya da kadirim" diyor. Yerleri gökleri yarattım, benzerlerini de yaratabilirim diyor. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz o konular gelecek, uzun uzun konuşacağız. Elhamdülillah rabbil alem. Alemlerin Rabbidir o. Ha demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu yani sadece bu mevcut alem değil değil sonsuz kudret sahibidir. Bir zengin iş adamının 30 tane fabrikası olur da Allah Celle Celalühü sadece böyle bir yarattığı bu kainatı düşünmemek lazım. Rabbimizin gücünün, kuvvetinin, kudretinin yaratmasının sınırı yoktur. Sınırsız güç sahibidir Allah Celle Celalühü. Sübhastevallahi ercüdeb birul emr. Ma min şefiiin illa min ba'di iznihi. Şefaatçi kim olabilir? İlla ancak min ba'di iznihi. Allah'ın izni verdikleri şefaat eder. Ve Allah. işte Allah Rabbiniz, Allah bu, Rabbukum o Rabbiniz, fe'budû, ona kulluk edin. Yani bir fabrikada çalışıyorsan orada işi yapacaksın. Te'abudûne, te'işûne, te'işûne fi mulki, benim mülkümde yaşıyorsunuz ve tabudu li bana kulluk etmiyorsun. Yani nerede yaşıyorsan e oranın kuralına uyacaksın. Bir askeriye desin, efendim ben komutanın sözünü dinlemem, kışla da istediğim gibi yatarım, öyle bir şey olmaz. Bir fabrikadasın, e ben burada istediğim gibi gelir, istediğim zaman giderim. Ben burada kafama göre takılırım. Böyle bir şey olmaz. Peygamberleri dahi Allah Celle Celaluhu hükmünün dışında bırakmadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son 3 gününde dahi Hazreti Abbas, Hazreti Ali Efendimiz koluna girdiler. Ve mübarek ayakları tutmadığı halde o şekilde camiye namaza gitti. Ebube Kırsızlık'ın peşinde namaz kıldı. Bakın Allah Celle Celaluhu peygamberinden hükmünü kaldırmadı. Ha demek ki Mevla... Benim mülkümde yaşıyorsanız dediğimi yapacaksınız. Yapan kurtuluyor, yapmayan ise kendi arzusuna göre gittiği için ahirette kaybediyor, pişman oluyor. Zalikumullahu <gülüyor> rabbukum Ona kulluk edecek. Efelâ tezekken. Düşünmüyor musunuz? Hala iyice düşünmeyecek misiniz? Düşünüyorsunuz. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara zeka seviyesi IQ dedikleri 80 veriyor. küfaro ve aleminkisi 100-110. Yani 20-30 puan bizden fazla. Neden? Allah Celle Celalu, bak bu seviyedeki düşünen kullarıma ben bu kadar akıl verdim. Beni bildiler, beni tanıdılar. Gece gündüz evvabin işra, kuşluk, teheccüz, zikir, tesbih, tamid, merhamet, şefkat, efendim zekatlarını verdiler. Hacca, bak bu kulların bana kulluk ettiler. Senin zeka seviyen bu kadar fazlaydı. Niye bana kulluk etmedin? E, bilmiyordum diyemeyecek. Neden? Çünkü insan, diğer canlı gibi değil. Mevla Teala düşünmeyecek misiniz? Yani bunu sen anlamak istemiyor musun? Anlıyorsun da işine niye gelmiyor? Net. insan kendini kandıramaz, Allah'ı da kandıramaz. Meselen nettir. Efendimiz Hazreti Muhammed ve Sellem buyurdu ki: "Halak Allahu Azze ve Celle turba yawm as-sabti, Mevla, ya toprağı pazı cumartesi günü yarattı. Ve halaka fiyal dağları yarattı. Ve halaka alah pazar günü halaka şecer. Ağaçları yarattı. Ve yawmel isni pazartesi halaka el mekruha." Yani e, nahoş şeyleri yarattı ve yâmes ya salı günü ve halakan nur, nuru yarattı e, yevmül erbi'â e, ve besse Devab, ed-devâb, yeryüzündeki bütün canlıları perşembe günü Mevla Celle Celaluhu yarattı. E ee, sahih-i Müslim'de bu hadisleri ve haleke Adem aleyhisselam ba'dül asr min yevm el-cuma cuma günü fi ahriril halqi fi ahririsaa'a min saati'l-cuma günü son an e, cumanın son saatinde yani cuma günün akşamına doğru fi va beynel asle ileyl yani ikindiden sonra akşama doğru insanoğlu yaratılmış oldu. Bu şuna benzetilir misaldir bu bir insan evinin direklerini diktiği zaman Hemen taşınmıyor. Tuğla yördüğü zaman da taşınmıyor. Şapını attığın zaman da taşınmıyor. Camları takınca da taşınmıyor. Meselenin özü evi tamamen bitiriyor. Efendim orada iş bittikten sonra taşınıyor. Allah Celle, Celle de kainatı yaratıyor. Yarattıktan sonra yaşanacak hale geliyor vesaire. Dinozorlardan bahsediyorlar. dinozorlarda vesaire yok oluyor çünkü onlarla yaşamak çok mümkün değil. Mevlat Teala yaşanacak hale gelince dünyanın sonunda işte dünya şurada yaratıldıysa, en sonunda şurada bir yerdeyse, şu zaman diliminde mevla insanları dünyaya gönderiyor ve insanlar yaşamaya başlıyor. Biraz sonra da zaten yok olacak. Velakadhalakn essemawatival ma Allah biliyor ki biz gökleri yerleri yarattığımızda altı günde yarattık. O logo bir yorgunluk değil, yorulma diye bir şey değil. E peki niye o zaman bir anda da yaratabilirdin, kullarım? Siz de yapacağını işi Allahu Teala bir anda patküt yaptı diye takhallaku bi Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. E bu sefer siz de öyle hızlı davranırdınız. Size onu Mevla Celle Celaluhu bize <gülüyor> dünyada rahat edebilmemiz, sükuneti sağlayabilmemiz için her yaptığında bir hikmet belirmiştir. Yunus suresi 4. ayetteyiz. İleyhi merciukum <gülüyor> cemia. Kur'an'ın bir usuludur bu. Kur'an-ı Kerim bütün meseleleri anlattıktan sonra yaratılışı anlatır, canlıları anlatır, ne bitkileri anlatır, insanı anlatır, şöyle şöyle yaratıyorum. Bütün bunların hedefinde ahirette dirilip hesap vereceksiniz. İleyhi Allah'a ancak Allah'a merci'ukum dönüşünüz cemiyan. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Hani Nasrettin Hoca'nın evine hırsız girmiş, o da gitmiş kabristana. Demişler ki ya hoca efendi niye kabristanda oturuyorsun dedi evime hırsız girdi dönüp dolaşıp geleceği yer burası burada onu yakalayacağım dedi. Kullarım nereye giderseniz gidin kendinizi nasıl efendim hayat sürerseniz sürün dönüp dolaşıp geleceğiniz huzuruma dikileceksiniz en sonunda hesap vereceksiniz. Adam diyor ben büyük adamım şöyleyim böyleyim orada belli olur. Va'd Allah Allah'ın vaadi haktır. Ben Allah'ım dediğimi yapacağım. Siz de benim mülkümde yaşıyorsunuz. Benim yarat, çamurdan, topraktan yarattığım meyveleri, sebzeleri yiyorsun. O çamurun, o güzel çilek, portakal haline gelmesi o toprağın mümkün mü? Değil. Bir efendim tarımda uğraşanın da çapa kazmasıyla o dalına o kaysayı, şeftali, zeytini takması mümkün mü? Değil. Onları yapan Allah Hepiniz benim huzuruma hesap vereceksiniz Ve adallahi hak İnnehu yebdeul halk O Allah mahlukatı yoktan var ediyor Yok Yoktan var ediyor Denizde hiç balık kalmasa Mevla bir balık yaratır O balık bir defada bir milyon yumurta yapar O bir milyon balık bu sefer Efendim bir milyon daha yumurta yapar Bir anda denizler deniz, Balıklarla dolar taşar Allah'ın yaratmasının sınırı yoktur Mevla sınırsız güç sahibidir. Sınırsız kudret sahibidir. Allah nimetini daim eylesin. İnnehu yebdeul halqa sümme Mevla yaratır, seyretir tekrar yok eder. Yani baharda otlar yeşeriyor, tekrar toz olup gidiyor. Tekrar. Ellezî ne amenu ve âmilû O kimseler ki, yebdeul halqa sümme yu'iduhu. Li yezzi İman edenler mükafatını bulsunlar. Ve amilus salihat, salih amel işleyenler iman ettiler Allah melekleri kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere. O iman gereği namaz, orul zekat, hac, eşhedü en la ilahe illallah ve eşlenin Muhammedun abduhu ve resulü, anne babaya efendim, e, evlat olmak, şefkat, merhamet, asalet, izzet, ve amilus salbil qist. adaletle. Vellezine keferu, kafirlere gelince, lahum onlar için vardır şerabun min hamim. Son derece Sıcak su. O içmesin. E nasıl içmeyecek? O kadar susuz. O kadar susuz. Kabirde kalmış. Kabirden kalkınca çılgın bir çıldırıyor susuzluktan böyle. Su diyor. Yok mahşer dediğimiz. Mahşerde toprak yok. Orada kireçimsi bir şey. Yakıyor insanın genizini. Ciğerleri parçalıyor. Güneş 3 kilometre kavuruyor ortalığı. O sıcak. Mevla buyuruyor ki. Siz bana boyun eğmez dediğimi yapmazsanız akıbetiniz çok Mevla Celle Celaluhu ahiretin çok çetin olduğunu biliyor bildiriyor yani onun için bugün kıyamet günü çok çetin bir gündür çok ağır bir gündür Rabbimiz işte lehum şerabu min hamim o son derece sıcak içecekler içilecek diyor adam bu sefer suzluktan çıldırmış ya ne yapayım bir şey içeyim sıvı bir şey boğazımdan geçsin ve azabun elim diyor çok elim veren bir azap bir makanu yekfurun inkarlarından dolayı onlara hamim içecekler ve elim veren azaplar olacak diyor ya kime karşı çıkıyorsun? diyor. Bugün kıyamet günü onlara kafirlere çok zordur diyor Allah Adam diyor ben istediğim gibi yaşarım Evet biliyorum yaşarsın Yani ona bir şey demiyoruz biz Niye yaşıyorsun niye bu kadar Allah'a dine İslam'a aykırı gidiyorsun İtirazımız o değil Ancak ahirette ne olacak Yani onu biz konuşalım Yani adam diyor ben hürüm ben istediğim gibi yaşarım Ben efendim bana kimse dokunamaz Yok bir şey dediğimiz yok ancak şunu soruyoruz işte Allah Celle Celaluhu vaadallah ben Allah'ım benim vaadim bu siz dünyada benim dediğimi yapmazsanız kabirden kalkınca su bulamayacaksınız yiyecek bulamayacaksınız ve orada kaçacak yer bulamayacaksınız mahşerin o tozu dediğimiz toprak değil içinizi dışınızı kavuracak güneş tepenizde efendim kaynatacak adam kabul etmiyorum diyor tamam kabul etmeyebilirsin bunlar olacak Allah vaad ediyor. Allah Celle, Celle şu anda yaşıyorsan Allah yaşatıyor. Senin elinde değil. O zaman Şahinakçı ben de ifadesiyle madem Allah'ın kulusun, bocalamaya gerek yok. Ona kulluk et, inadı bırak, ahireti kurtaralım hep beraber. Ayeti kerime çok net. Ben size vaat ediyorum. Allah olarak diyorum ki dediğimi yapın. Mükafatınızı vereyim sonsuz cennetimi vaat ediyorum ancak vellezine <gülüyor> keferu kafirler lehum şerabu min hamim hamim demek son derece sıcak sular ve azabun elim çok yakıcı azaplar bir makanı yekfurun inkarlarından dolayı bunlarla cezalandıracağım diyor Wallahu lezhi erseler riyah Allah Celle Celaluhu İşte Rabbimiz burada da aynı yani öldükten sonra dirilmek. Kur'an-ı Kerim nereyi anlatsa rüzgarı anlatır, yağmuru anlatır, nebatatı anlatır, insanı anlatır. Hep dirileceksiniz. Allah rüzgarları gönderir. Fetüsürü sehaven o bulutları sevk eder. ile Beledim Beyit ölü arazilerin üzerine bulutlar sevk edilir ve o bulutlardan yağan yağmurlar Allah bereketli yağmurlar ihsan eylesin. Fehina bihil ardı o su sebebiyle ölü topraklar hayat bulur. Gökten yağan yağmur toprağa hayat verdiği gibi ilim de insana hayat verir. Bu tefsir derslerini bırakmayalım. Be bütün ilmi meclisler, ehli sünnet çizgisinde Be Adem'e vtiha, kezaliken nuşur. İşte böyle dirilteceğim. Kup kuru topraklar. Mesela o Mekke, Medine topraklarına nasip olduğunda gittiğimizde yağmur yağıyor. Bir bakıyorsunuz ertesi günü o uçsuz bucaksız araziler, kum böyle çöl gibi. Bakıyorsunuz yemyeşil oluyor. Mevla hayat veriyor, diriltiyor oraları. Evet. Mevla Teala işte böylece dirilteceğim sizi. İnsanoğlunun dina e, dirilmekle alakalı. Yukarıda zannediyoruz ki Mevla insanın yaratılışını anlatıyor. Evet onu anlatıyor ama sonuca iyi bakmak lazım. Sonuç olarak. Ya Yühennaz ey insanoğlu. Ey insanoğlu. Çünkü bu Müslüman ilgilenmiyor. Genel. İn minel Dirilmek hususunda şüpheniz varsa o zaman tek tek soruyor Allah. Ben Allah olarak fe inne halaknakum sizi yarattım min turabin topraktan. Yani insanın ham maddesi efendim baba topraktaki yetişen elma armut yiyeceği elmayı şef neyse yiyor. Vücudunda bir ham oluşuyor. E ham ne? İşte topraktan oluşan şeyler. Ben sizi topraktan yarattım. Babada bir ham madde sıvı oldu min turabin. Sümme min nutfetin sonra nutfe oldu. Sümme min alakatin sonra anneye. Efendim, intikal etti. Orada annenin rahim duvarına alaka demek. Böyle efendim, sülük gibi yapışıyor. Oradan besleniyor. Sonra bir müddet sonra oradan ayrılıyor. Oradan bir hortum takılıyor. Aynen insanın yaratılışı bir buğdayı toprağa atıyorsunuz. Toprak onu efendim kapatıyor. Orada kök salıyor. Kök saldıktan sonra efendim oradan dışarıya çıkıyor. Dışarıda efendim, başak oluyor. Yeşeriyor. İnsanoğlu da anne e, rahim duvarına yanaşı yapışıyor ve orada kök salıyor. Oradan ayrılıyor, hortumla besleniyor. Sonra da efendim işte o e, nebatatın büyümesi gibi başak oluyor. insan oldu dünyaya geliyor, hayat sürüyor. Sonra ikisi de biri kuruyor, e, toz oluyor. İnsanda bakıyorsunuz 100 sene evvel kim vardı? E toz oldu, gitti. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Kullarım Sünnemin alaka, sizi sonra alaka yapmadım mı? Sünnemin et parçası oldunuz. Muhallakatını gayre muhalle. yine lakum. Yani siz ortaya çıktınız. Ve nukriru fil erham annelerinize maneşa dilediğimiz şekilde ila ecelin müsemma belirli vakte kadar orada sizi beklettik. Biz yaptık. Kim yapabilir bunu? Kimin gücü yetebilir? Sünnemin nukhricukum tiflen sonra bebek olarak dünyaya geldiniz sonra güçlendiniz ve mümkün ben yüteveffa sizden kiminiz doğduğu gibi bir hafta bir ay içerisinde vefat ettiniz yapacağınız bir şey var mı yok ve mümkün ben yura dü ila kimisi de ömrün en rezil yani zelil durumuna kadar ilerledi el ayağı tutmadı. Efendim el ayağı titremeye başladı ki Allah elden ayaktan düşmesin. Likeyla. <gülüyor> ya aleme ben mübadeil mi şey? Adam bilgili bir adamdı. Alzheimer oluyor. Bütün bilgisi bildiğinizi unuttural hale gelmiyor musunuz? Görüyor. işte ben Allah'ım bunları yapıyorum. Benim müsaademle yaşıyorsunuz. Vaterallerde hamide yeryüzü kupkuru. Feyze enzenne aleyhelma tekrar başka bir misal. Gökten yağmurları yağdırıyorum. İhtezzet kıpırdıyor. Varabet o Efendim sularla karpuz, karpuz olduğu gibi su, şeftali olduğu gibi su, patlıcan olduğu gibi su. 6 tonluk fil bile sıksan elinde 3 kiloluk malzeme kalır, su. Mevla Teala ki o suyu kıpırdatıyordu, şişiriyorum ve onunla enbetet nebatat oluyor. Min kulli zevcin, behic, her türlü çeşit meyveleri yaratıyorum, zalik. Bunları niye anlattı Allah? Hak. İşte Allah, hak bu. وَاَنَّهُ O Allah يُحْيِي الْمَوْتَ öldükten sonra dirileceksiniz وَاَنَّهُ اَلَا şey'in Kadir Allah her şeye kadirdir uzatmaya gerek yok adam bin çeşit ilim okuyor okul oku, 30 sene boyunca akademik unvanım var diyor bir defa Allah demiyor veyahut da bir talebeye Allah sevgisini öğretmiyor Allah'ı sevdirmiyor peygamberi sevdirmiyor dinini sevdirmiyor dine takıntım var diyor tamam onu koyduk kenara vatan sevgisini anlat vatan sevgisi vatan haini çıkartıyor Anne'ye babaya sevgiyi anlat. Ve en saatiye kıyamet geliyor. La rabbi fi bunda şüphe yok. Ve enallahi yebesü fil kubur. Allah kabirlerdekini diriltir. Bütün iş o. Yani Allah Celle Celaluhu vurgularını dirilteceğim ve hesap vereceksiniz. Ve yani Rabbimiz Celle Celaluhu biz hesap vereceğimizi e, hep vurgular. وَلَوْاَنَّ قَطْرَةَ مِنَ الزَّقُّمْ diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o zakkum dediğimiz inne شَجَرَةَ Zakum Zakkum adı Duhan Suresinde öyle bir ta'amül esim diyor günahkarların yiyeceği. Zakkumdan bir damla قُتِرَتْ فِي dünya الْدُّنْيَا dünyaya damlasa Levse det dünya dünya kupkuru olur diyor böyle mahvolur diyor o zehirler dünya diyor meaşihum <gülüyor> bütün efendim buradaki canlıları her şey fekhef bime yakunu taamehu onu yiyenin hali ne olur onu yitirmezide bu adıslar yiyenin hali ne olur mevlata la ayette geç inne şecaret el zakum zakum ağacı diyor da <gülüyor> amulesim kel fil butul adam yediği gibi boğazı parçalanıyor bağırsakları paramparça oluyor. Günümüzün insanı kabul etmiyorum. Ya tamam etmiyordum diyorsun da. Ya bu böyle. Yani bu neye benziyor? Ağustos ayında bir adam odun hazırlıyor. Öbürü de diyor ki niye odun hazırlıyorsun? 3 ay 4 ay sonra kış gelecek, kar yağacak. Kabul etmiyorum. Ya etmiyorsun da kış gelecek. Bir metre kar yağacak. Yani mevsim olacak. Ölüm olacak. Ahiret gelecek. Acayip bir dünya. Ve fil hadis izâ belâ al abdû sene. Bir insan 40 yaşına gelince. Ve lem yâglib hayruhu şerrehu. Hayr-i şerrine galip gelmezse adamın hayrı... La yurca hayru ve la yümeni şerru. Dünyanın en kötü insanı. Hayrını umamıyoruz, şerrinden emin olamıyoruz. Dünyanın en kötüsü bu. Adamın hayrı yok, ondan vazgeçtik, şerrinden emin değiliz. Her an bir şey yapabilir. Ne kadar acayip bir şey. Kabbele şeytanı dübeyne ainehi diyor. hayr şerrine galip gelmezse şeytan alnından öper diyor. tu vecihen la yuflihu ebed. Yani sen bana feda ettin kendini diyor. Efendim, e, bu ebedi daha iflah e, olmaz diyor. Acayip. Beşinci ayet. Uvellezî vallâh ceâleşşemse vıya'a. Vel kameran nûrâ. Şimdi güneş ve aydan bahsediyor ayeti kerime. Hani güneş ışığı kendisi üretiyor, ısıyı kendisi üretiyor. Ay ise... Ee, malumunuz yani güneş ay e, işte dünya ortada olsa işte güneş burada olsa ay burada olsa yani güneş buradan ışığını vuruyor gece olunca işte burası aydınlanamıyor güneş dünya bu ortada olduğunda güneş buradan vurduğu ışık bu taraf görüyor diyelim Amerika görüyor Türkiye göremiyor. Efendim karanlık. Lakin karanlıkta yaşam zor. Mevla dünya yaşanır hale getirmiş. Buradaki vuran ışık bu sefer üstten geçiyor. Efendim bu ay aydınlatıyor. Ay da ayna gibi bu sefer karanlık olan bölgeye ışığını tutuyor. Yani dünyayı şurada hayal edin. Efendim bu şekilde buradaki güneş ışınları bu alttaki dünya yuvarlak olduğu için buraya vuruyor ama buradaki bölgeye güneş ışığı vurmuyor. Vurmayınca bu sefer buradan ışık gidiyor. Ay Mesela e, eğer ay şu kısmı alıyorsa hilal gibi işte dünyanın yuvarlak olduğunun görüntüsü de bu Böyle olunca bu sefer şurası aydınlanıyor Yani şöyle aydınlanıyor hilal gibi oluyor Bu sefer biraz daha ay ortaya çıkıyor yarısı aydınlanıyor Ay biraz daha ortaya çıkıyor güneş direkt vurunca dolunay oluyor Dünyayı tamamen aydınlatıyor vesaire Yani bu ilmi tespitler Ancak burada o Allah şemse, Güneşi dıyaen Işık ve ısı membağı yaptı. Yani ışığın kendisi. Vel kamera ay nuran aydınlatıcı. Yani aydınlatan ne demektir? Yani alan ışığını yansıtıyor. Acayip bir şey. Ve kadderahu menazil. Allah onlara menzileler yaptı. Yörünge yani. Yörüngeyi şöyle düşünün. Allah bütün kainatı artı eksi gibi yaratmış. Artı eksi. Yani elinizde... 1 milyon sayısı olsa 1 2 3 4 5 6 1 milyon ve bu bulunduğunuz ortamda 1 milyon tane kuytu var onları avucunuzun içerisine aldınız o milleleri misketleri diyelim bir fırlatıyorsunuz o 1 2 3 4 5 hepsi 1 milyon hepsi yerini buluyor Allah bu kainatı yarattığında bütün bu bahsettiğimiz gökteki yıldızlar gezegenler hepsi milimetrik yerini bulmuş yani dünya dünya, güneşe biraz yakın olsa güneş kavuruyor. Biraz uzak olsa donuyor. Milimetrik tam yerinde. Nasıl düşüyor bu? Kendi kendine. Nasıl kendi kendine oluyor ya? Yani olacak iş mi bu? Ee, göklerden bir rüzgar esiyor. Bir hurdalık var. Hurdalıktaki demirler havada uçuşuyor. Tık tık tık bir araya geliyor. Jumbojet. 300 kişilik uçak oluyor. Olacak iş mi bu? Allah bunları yaratmış. Bunun özeti şu. Allah her şeyi artı eksi olarak yaratmış. Yani... Ee, siz yine 1 milyon rakamı ki öyle değil göklerdeki kumlar dünyada göklerdeki yıldızlar dünyadaki kumlardan fazla. Allah Celle Celaluhu bu kainatı efendim ortaya bir tane işte güneş gibi mıknatıs koyalım. Yani artı eksi artı eksi bir tanesini salladığı zaman o onu itikliyor o onu itikliyor derken bütün kainat hareket ediyor. Tabii bu bu kadar anlattığım kadar basit değil ama Allah'ın yani e, yer çekimi vesaire işte yani yörünge dedikleri. Huvellezi o Allah Celle şemse güneşi zıyaen ısı ve ışık kaynağı. Vel kameran uğran Mevla ayı e, da, efendim nur kıldı. Ve kadderehu ve takdir etti. Menazil onlara konaklar. Menziller. E, işte mevsimlerin oluşması vesaire. Litalemu bilin adedesinin sinin. Yani hilal oluyor. Yarım oluyor. Doluna ha ayın 15'i. Tekrar küçü ay 20'si oldu. Bilimetrik anlaşılıyor. Ay bitti vesaire. Vel hesap Hesabınızı bilin ha demek ay bitti diye. Yani Allah... İnsanlar günlerini tayin edebilmeleri için etken ay yaratmıştır. Güneşten günleri tarif etmek, tayin etmek, ayı bilmek mümkün değildir. Selüneki anilahil lah sana hilali sorarlar kulliye mevakitul ilnası vel hac. O vakitlerin ve haccın tayini, vakit tayini hilalden kolaydır. Güneş takip etmek çok zordur. Onun için mevla o şeye ay o menzileler tayin etti. E onları e zamanlarını çözebilmen çok kolay oldu. Dolunay olduğu zaman ha ayın 15'i diyorsun. Tekrar küçülüyor vesaire. Ma halak zalike illa bilhak. Yani onun için bu Hicri yılı takip etmek farz oluyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif orada, zekat orada, hac orada, e bütün ibadetler, kurban keseceğin hayvanın 2 yılı doldurması orada vesaire. Ma kılak Allahu zelke illa bil Allah bunları hak ile yarattı Yufasül ayat Allah ayettir böyle açıklıyor lıkamiyya alimun bilen kavimlere Allah celle celaluhu bunları tafsilatlı bir şekilde açıklıyor. Bu konularla alakalı buradan uzun ayeti kerimeli Felekul isbah diyor. E, gündüzü ortaya çıkartan ve cehaleyle sekenen. Geceyi size sükunet, huzur. Ve şems kamera güneş ay. Husbana bunlarda hesap görürsünüz. Bir yıl dolar, aylar oluşur. özellikle takdiratül aziz alim. Aziz ve alim olan Allah'ın takdiratı bu şekilde gerçekleşmektedir. Bu ayeti de okuyalım. Dersimizin sonuna gelmiş oluyoruz. İnnefihtilafil leili ve nihar kullarım. Gecenin ve gündüzün değişmedi. Kur'an-ı Kerim'de gece hep evvel gelir. Yani güneşi çıkartın gece kalıyor. Demek ki aslulanan gecedir. Kur'an-ı Kerim'de de İnnefihalkis semavat ve lardi vaktilafil leili ve nihar. Mesela Arim'dan Suresi'nde gece önce geliyor. olan o. Gündüz e, oradaki güneş. Güneşi çıkartın yine aslı geceye kalıyor. Onun için gece önce gelir. Mesela yarın diyelim ki e, salı e, bu gece ne S efendim salı gecesi yani gece önce geliyor e, bu gece salı gecesi e, yarın ne salı ha, ona göre yani inne fi halkı semavati velleyl. Fiihtililafil gece ve nehari gündüz on halak Allahu fiz semava Göklerde varard yerlerde yarattığında la ya indi kaviyetye tak Efendim hakkıyla sakınanlara sakınmakta olanlara büyük ibretler var büyük yuhuşille ile gece gündüzü kaplar diyor yatlı buhu Hassiman vevla Celle Celalihu kavu koşuşturcasına Bunlar birbirini takip ederler ancak efendine gece gündüze yetişebilir. Ee, bu şekilde e kıyamete kadar yuluculleyle fil nehar gece gündüze ve yulucun nehar e gündüzde geceye dahil olur diyor. Meniktabesen men minen nucum yiktabesu şubetan min es-sehri zade mazade. Bu rivayeti arz edeyim. Kim yıldız ilmi, mülecimlik yapmaya kalkışırsa sihirden bir hisse alma, alır ki Arttırdıkça arttırır. Bunlar beyhude bilgilerdir. Bunlardan bir şey çıkmaz. Allah yanlışlardan hepimizi muhafaza eylesin. İstikamette daim eylesin. E, 7. ayet-i kerimede kalıyoruz. İnşallah e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Allah'ım, iman-ı kamil hüsnü hatimeler son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil E'lel Vehhab Elhamdülillahi Lezi Adana Lihaza Ve Mâ Kunna Lineh Te Diyelev La Nehdan Allah Vessalatu Vesselamu Aley Resulina Muhammedin ve alâ ve sahbiyo. Ya Rabbi ya Rabbi Rızana muvaffak işlerle meşgul eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti, izzeti nasip eyle. Ya Rabbi'l-Alem'in bizi dinleyen bütün din kardeşlerimizin hayır muratlarını hayal edemeyecekleri güzellikler nasip eyle. Tahmin edemeyecekleri güzellikler nasip eyle. Yuvalarına huzur, hayatlarına selamet. Ya Rabbi'l-Alem'in umduklarını en âlâ şekilde ikram eyle. Lütfeyle ülkemize İslam alemine selamet. Askerimize müthiş cesaret, eşkıyaların, kötülerin, kazıldığı göster gösteriyor Rabb. Ya Rabbi Rab alemin ve ya hayr nasin. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı kullandırırız ana muvafık bir hayat. Son nefeste iman, cennetinle müşerref eyle. Ve ila şerefin Nebi ve alihi ve ashabih ve meşayihine'l fatihi ha Allahu mesela. Eûzü billahi mineş şeytanir recîm. Bismillahirrahmanirrahim.